Çıkkı Radyo'nun özel günleri devam ediyor, şenliği diyoruz bazen. Bu altıncı gündeyiz yeah. ve dostlarımızdan, destekçilerimizden Ali ile beraberiz. Hoş geldiniz. <gülüyor> Merhaba, hoş bulduk. Evet, yani Ali Danış bizim çok eski birlikte birçok programda araştırmaları ile ilgili olarak da bize yardımcı olan Açık Radyo'nun kamuoyu nezdindeki durumunu da araştırmakta bize yardımcı olan arkadaşlarımızdan biri. Hatta medya günleri diye adlandırdığımız epey etraflı bir programda ...bayağı nereye oturuyoruz... ...neyiz ne değiliz... ...medya nedenli belalı bir iştir... ...bunları bile konuştuğumuzu hatırlıyorum... ...hoş geldin evet, Ali tekrar... ...hoş bulduk... E, açık, ...açık radyo ile senin ilişkinin... ...nasıl başladığını ve devam ettiğini... ...bize birazcık anlatır mısın lütfen... ...o bayağı eskilere gideceğiz... Evet. ...iyi bir şey <gülüyor> ama bu... <gülüyor> ee... Valla her şey e, ortak dostumuz e, Atilla abinin bir telefonuyla Atilla Aksoy'un e, çağrısıyla başladı benim için. E, çünkü o zaman Açık Radyo henüz yayında değildi ve bir e, idealdi. E, özellikle senin başlattığın e, senin başlama vuruşunu vurduğum bir girişimdi. E, sanırım e, o dönem e, seninle birlikte bu işe e, gönül verenler e, özellikle Aynı değerleri paylaşan insanları bir araya getirmeye çalıştılar. Yoksa belki de o kadar fazla kişiye çağrı yapmaya gerek yoktu. Yani bir şekilde yeterli sermaye bulunur. Bu radyo kurulurdu. Ama zannederim zaten fikir o değildi. Evet, mesele sermaye toplamak değildi. meselesi değildi. Evet. Değildi. O bakımdan hepimiz işte Açık Radyo'nun manifestosuna imza atabilen insanlardık. Ee, öyle bir araya geldik. İlk açık radyo ile ilişkim kurucu ortaklık olarak öyle başladı. Evet ben onu söylemeyi de ihmal ettim unuttum. Hatta yani kurucu ortaklarımızdan çok uzun bir yani Türkiye standartlarında bakacak olursak epey uzun bir süre dayandığımızı söyleyebiliriz Çok herhalde. Çok doğru. Evet. evet. 17,5 yıl olmuş ve Fena da gitmiyor yani destek kampanyasıyla beraber. Hem de her şeye rağmen ortaklı bir girişim yani şimdi. Türkiye'de ortaklıklar yürümez biliyorsun. <gülüyor> belki de başka bir ortaklık biçimi olduğu için başka bir ortaklık biçimi önerdiği için belki de yürüyebiliyor bu Tabii. ortaklık girişimi. Tabii. Zaten yani biz buna ortaklık filan diyoruz ama girişim zaten kar amaçlı bir girişim değildi başından beri. Bu herkesin bir şekilde bir ucundan tutmayı kabul ettiği ...bir ideal idi. Dolayısıyla acaba kelimeni, kelimenin... ...gerçek anlamında mı... ...kullanıyoruz? Ortaklık kelimesini... ...tam karşılığıyla mı kullanmış oluyoruz? Ticari ortaklık kelimesini... ...bir kenara bırakacak olursak... ...yani dinleyicisiyle, destekçisiyle... ile birlikte... ...gerçek bir ortaklıktan mı bahsediliyor burada acaba? Doğru. Hakikaten gerçek bir ortaklılık. Herkes bu işin ortağı. Yani buna bir şekilde... ...destek veren de... ...sadece dinleyen de ortağı çünkü... ...dinleyen de zamanını ayırıyor... ...zihnini veriyor... ...çünkü herkesin... ...bizim bu zamanda yaptığımız araştırmalardan falan da... ...ben çok net hatırlıyorum ama bugün için de böyle... ...açık radyo öyle pek... ...fonda bir müzik şekli dinlenen bir radyo değil... ...ilgiyle... ...dinlenilen... ...ya yani tahammüden dinlenen. <gülüyor> ...işleri <gülüyor> ihmal ettiren zaman zaman... ...zaman zaman işleri ihmal ettiren... E, bu bakımdan da herkesin bir şekilde e, gönül bağı olan, e, zihin bağı olan e, bir radyo. O anlamda evet herkes ortak. Gerçek bir ortak. Evet galiba. ortaklık şeyi burada ilginç bir sabahleyin Ahmet İnsel'le de konuştuğumuz başka bir yönüydü. Yani alışla gelmiş kapitalist ilişkiler piyasa sistemi içinde çok alışla gelmiş bir model değil. O yüzden de bir model oluşturmaya çalışıyordu kendi başına. Yani son zamanlarda gittikçe daha fazla sözü edilen bu ortak varlıkları koruma meselesi yani kooperatif hareketi almış yürümüş gibi görünüyor Amerika'da başta olmak üzere birçok yerde. Çünkü bu böyle olmayacağı anlaşıldı yani ne ekolojiyi, gezegeni korumak ne de toplumsal ilişkileri bu şekilde sürdürmenin çok zorlaştığı bir dönem. Gittikçe artarak ağırlığa da geçiyor. En ilginç şeylerden biri Hasan Ersin'in de kulaklarını çınatalım burada. Elinor Ostrom bu Nobel ödüllü iktisatçı kadın. Aslında iktisatçı da değil. İktisat Nobel ödülünü aldı ama başka bir alanda çalışmalar yürütüyordu. Onun için Nobel iktisat ödülünü aldı ve o e, ancak ortak varlıkların korunabilmesiyle toplumun ayakta kalabileceğini söyleyen bir tezle de çok alışılmışın dışında bir e, araştırmayla da e, ödül, e, Nobel Edebiyat Ödülünü, şey e, iktisat ödülünü kazandı. Biraz e, açık da ben her zaman böyle bir ortak varlık bir değerlerin işte Ali Danış'ın biraz önce söylediği gibi Aynı değerler, ortak değerler etrafında toplanan insanlar olarak başladı ve hep öyle devam ediyor. Ya yani ettirmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Evet, Nasıl evet. görünüyor bilmiyorum tam. Bu Çok doğru. Biraz şey gibi. Hani az okunan ama işte saygı duyulan bir takım gazeteler vardır ya da ne bileyim bir takım yayınlar vardır. Bunu birinin elinde gördüğünüz zaman bir sıcaklık duyarsınız çünkü bir şeyleri paylaştığınız. Fikri hemen aklınıza gelir. şimdi açık radyo dinleyicisi olmak da bir şeyleri paylaştığının göstergesi o anlamda da ortaklığın bir şey var bir boyutu var. Yani açık radyo dinleyicisi olmak hakikaten önemli bir grup insanı belli değerler etrafında birleştiren bir payda. Evet yani bu şöyle göstergeleri de oluyor. Eğer bir alışveriş yapmak için bu yaşadığım bir şey olduğu için söylüyorum. Bir kırtasiyeye gittiğinizde birbirini tanımayan iki insan olarak alıcı ve satıcı olarak. E, Kırtasiye'de eğer açık radyo çalıyorsa algılarınız başka bir yöne evriliyor ve başka bir güven du duygusuyla oradan Çok alışveriş yapar, yapar hale geliyorsunuz. Evet evet evet. E aynı zamanda bu e, ortaklığa yani bir ortaklık etrafında e, bir masaya oturma fikrinde de şunu da söylemek gerekiyor gibi geliyor bana. Bu ortak değerleri savunurken bu ortak değerlerin etrafında bir arada bulunurken körü bir ortak değeri savunmaktan öte açık radyo dinleyicisi olarak bu ortak değerlerin dahi tartışıldığı ve masaya yatırıldığı bir mecraya dönüşüyor. Bu da bana iyi geliyor yani tartışmasız bir kabulden öte. Bu ortak değer neymiş? Bu gerçekten ortak değer miymiş? Diye bir tartışmayı da yaratması bana iyi geliyor açıkçası fikri düzeyde. İyi e, tabii bu, bu bir kere daha e, entelektüel anlamda daha e, yukarılarda bir bilinç gerektiren bir paylaşım. E, yani hemşerilik gibi değil atıyorum. Evet. E, Erzurumlar radyosu değil. E, hemşeriliğin getirdiği elbette e, doğal olan bir e, sıcaklık, bir dayanışma işte... Aynı mahalleli olmak, aynı köylü olmak filan gibi bir şeyler var, bir kültür paylaşım var. Radyo örneğinde de durum, o değerler dediğimiz şeyler ki bunlar çok daha kapsayıcı, hayata dair, işte içinde yaşanılan topluma dair oldukça da hem temel hem geniş bir alanı kapsayan ve kavranması da e, belli bir zihinsel egzersiz isteyen bir e, zaman ve süreç bir şeyden bahsediyoruz. Evet. O, o bağlamda ortaklık tabii çok çok değerli bir şey. Evet. Süzülmüş bir ortaklığa dönüşüyor çünkü evet. o zaman. Ya, bir ortak zemini koruyamazsak zaten hepimizin özellikle çocuk çocuğun hali <gülüyor> giderek endişe verici olabilir. Onu korumaya yönelik bir Şaba var evet. Peki e, Ali bize ne çalıyoruz? Ne getirdin? Vallahi çok şey çalabilirdim. Zaten açık radyoda çok sevdiğim şeyler çalınıyor. Ee, hani yaş itibariyle herkesin etkilendiği dönemler vardır. Herhalde benimki de 70'lere denk geliyor. Ben size e, Weather Report'tan e, Birdland yorumunu getirdim. Birdland çok sık bizim fon olarak bile utanarak evet. söylüyorum kullandığımız <gülüyor> <gülüyor> bir parça. Ee, ama ondan önce lütfen bizim telefonumuzu da bir anons evet. edersen. Bakıyorum telefon çalmadı bir süredir. Sohbetle Peki, ilgilidir. Evet. Şimdi çalacaktır <gülüyor> mutlaka. Evet, e, tekrar ediyoruz o zaman. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız. Dinleyici Destek hattımızı e, 0 212 343 41 41 tekrar ediyorum ve 343 41 41 212 alan koduyla e, belirtelim. E, aynı şekilde açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesinde tıklayabilirsiniz. E, bir şekilde bize ulaşmak için telefonlarınızı bekliyoruz. Kolay gelsin. Weather Report'tan Birdland fonda kalabilir diye düşündük. Çünkü zaten yıllarca açık gazete programının fondunda yer almış. Şu hepimizin belleğinde tuhaf çağrışımlar yaratan bir parçaydı. Evet. Ali Danış'la konuşuyoruz. Gidişatı nasıl değerlendiriyorsun? Bunca yılın ardından açık radyoyu <gülüyor> <gülüyor> ee, az önce son cümlen galiba Şeydi ne olacak çocuğun hali yoksa Falan gibi Evet. <gülüyor> <gülüyor> Valla radyomuzla ilgili e, Ben şeyi temenni ediyorum e, Olabildiğince e, Genç ve diri tutmak lazım e, Hem Bu değerleri Yarına aktarmak e, Hem de e, Gençler nezdine daha bir, geniş bir kesine Ulaşmak için ee, bunun için de hani sadece e, program, içerik falan anlamında değil ee, Biraz daha yeni teknolojileri daha fazla kullanmamız lazım diye düşünüyorum Ben bir türlü Twitter'a alışamadım mesela Ama şimdi herkes Facebook'u da bırakmış Tamamen Twitter'la e, ee, götürüyor Facebook'ta diye düşünüyorum ee, Giderek böyle bir şey var ee, Twitter'ın da ömrünün bir iki yıl falan olduğunu söyleyenler var ...yeni bir şeyler gelebilir, bilmiyorum. Yani böyle korkunç bir... E, ...medya... ...iletişim... E, ...değişimi var. E, dolayısıyla biz de bir şekilde... ...bunun içerisinde olmalıyız diye düşünüyorum. Evet, radyo... ...radyo olarak hep kalacak herhalde. De. <gülüyor> <gülüyor> mutlaka, mutlaka ama... ...işte diğer mecralarda... ...bir şekilde görünürlüğümüzün e, ...yüksek olması lazım evet geçen gün evet. iki gün önce dinleyici dostlarımızdan Nihal ee, bize e, Brezilya'dan bir metal metal sanatçının metalle çalışan bir sanatçının yaptığı bir radyocu heykeli getirdi. <gülüyor> Böyle kordonlar biraz kalın olmuş tabi küçük hmm. boyutta heykelde. Fakat e, yuvarlak masada burada e, bizimki gibi olduğunu görünce çok mutlu benziyor, yani. evet. Benziyordu. Ee, Ve daha çok çivi. Kullanılmış evet. malzeme Radyocu olarak. Radyocu bir be. çivi olarak. <gülüyor> şey yapmış, <gülüyor> bunu kendi üstümüze alınır mıyız, alınmaz mıyız artık bilmiyorum. Ama böyle yani oldukça e, dolan başlı bir maceraydı. Tabii gençlerin çok önemli bir noktaya temas ettin. Açık Radyo'nun dinleyicileri arasında oldukça genç bir kesimin de olduğunu özellikle gece... Mesela Açık Gazete gibi programlarında bazılarının tekrarını da dinleyenler arasında gençlerin olduğunu da bilmek hoş bir duygu veriyor. Evet, evet. Ve katılanların da yani destek olarak destek verenlerin de aralarında genç insanların olduğunu görmek çok iyi. Zaten bizim genel olarak radyonun benim gibi birkaç fosilin. Dışarıda bırakılması istisna edilmesi halinde evet. yaş ortalamasının burada çalışan arkadaşlarımızın programcıları kastetmiyorum ama e, burada profesyonel kadro olarak çalışan arkadaşlarımızın e, yaş ortalaması oldukça genç. Ve sürekli de yenilenen böyle bir gençlerle beslenen de bir şeyi var. E, şunu da belirtelim, evet. e, profesyonel kadro derken aynı zamanda bu yaş ortalamasını aşağı çeken, gençleştiren en önemli e, kısmı da Açık Radyo'nun gönüllülerle de yürüyor olması. Gönüllü, destek gönüllü çalışanlarla da yürüyor olması. Hem şunu tercih ediyorlar, işte çalıştıkları okulda ya da profesyonel olmayı düşündükleri alandaki stajlarını Açık radyoda halletmeyi düşünüyorlar. Ya da bunu düşünmüyorlarsa bile başka bir alandan bile olsalar hayatın, hayatlarının bir döneminde açık radyoya temas, direkt temas etmek adına gönüllü olarak da bizimle burada olup e, çok ciddi bir yükü de aslında sıklanıyorlar omuzdan, omuzlarımızdan alıyorlar. Bu da gençleştirici bir etki olarak karşımıza çıkıyor aslında. Evet nitekim aslında e, ilginç de bir rastlantı e, demin sözünü ettiğim heykeli bize getiren Nihal Başıbüyü'n kızı da e, bizde programa çıkmıştı ve bu Model UN çalışmaları evet. e, sırasında ilk defa yani Birleşmiş Milletler modeli çalışıyor ya gençler böyle evet. büyük konferanslar falan evet. düzenliyorlar ve bence çok başarılı şekilde yürütüyorlar onları. İlk oradaki temsili gelip anlatmıştı. Ee, biraz önce mikrofon dışında Ali ile kızını konuşurken e, o da beni o gene da... Model UN'e bulaştırmıştı gayet iyi hatırlıyorum. <gülüyor> evet. Yani gençlerle ilişkilerimiz iyidir. Evet. evet. E, Buna işte canlı diri tutmak lazım çok doğru. Evet ve insana gerçekten ben işte bu küresel iklim değişikliği, küresel ısınma filan üzerinde gezegenin geleceği konusunda çok sayıda yere gidip konuşma yapmak durumunda da kalıyorum. Evet. Ama en çok tercih ettiklerim şüphesiz ki şey yani gençlerin bulunduğu ilkokul düzeyi, ilköğretim düzeyi de dahil üniversiteler şüphesiz. Mesela geçenlerde Alman lisesine gittim ve... Acayip iyi, iyi geliyor insana gençlerle evet, böyle evet. bir ilişki kurmak. Yani açıklandığında böyle bir damar var hep. Çok güzel. Bir de kendine program yap. Kendi programını kendin yap. Dünyayı değiştir diye de baş, sürdüremediğimiz bir proje oldu. İki, evet, evet. iki dönemden sonra kaldı maalesef ama. Ama o dönemden de kalma program ve programcılar mevcut. mevcut yani evet. o dolayısıyla verimsiz geçini söyleyemeyiz. Keşke devam edebilseydi. Ama e, o dönemden de çok ciddi açık radyo dostları ve programcıları e, kazanmış vaziyetteyiz aslında. Evet. Peki buradan gidişat e, bu gençlik damarını da canlı tutarak evet. geleceğimiz parlak diyorsun. <gülüyor> İnşallah. Bir de şey vardır. Hani bu her e, e, kuşakla ilgili bir takım genellemeler vardır. Bu 80 sonrası kuşakla ilgili ...bir takım... ...daha çok da negatif tarafta... ...genellemeler yapıla geldi... ...hatırlayacaksın işte... ...80 sonrası kuşak... ...daha çok kendi derdinde... ...işte toplumsallıktan oldukça uzak... ...politik olmayan... ...politik olmayan... ...filan falan diye... ...bu bir noktaya kadar... ...doğru ve sadece de ülkemizle ilgili değil... ...çünkü onu çok bizde... ...12 Eylül darbesi sonrası kuşak diye... ...konuşulur ama... ama ...bu ye kuşağı denilen kuşak. Aslında bütün dünyada konuşulan kuşak. Ee, yeni gelen kuşağı ben daha bir şeyle ilgili görüyorum. Hani ne olacağız, nereye gidiyoruz sorusuyla daha ilgili görüyorum. Belki e, bu e, iletişim küreselleşmesi e, ilk başta böyle bir e, bireysellik öforüsü yarattıysa da sonradan giderek sanki daha böyle bir e, sorunun küresel boyutunu kavramada yardımcı olduğu diye düşünüyorum. Evet. Ben de buna katılırım. Özellikle de işte bu Arap Baharı diye adlandırılan Tunus'ta başlayıp sonra bütün Orta Doğu'ya yayılan Mısır'da özellikle. Bir de başka dünya, dünyanın öbür ucunda da çok ciddi yankılar bulan, alışverişe giren işte Occupy hareketi mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde hiçbir zaman ölmedi ama ...yani şimdi çekildiler meydanlardan... ...polisin büyük baskısıyla... ...sökülüp atıldılar ama... ...hiçbir zaman da terk etmediler ana meydanları... ...ve mesela evet. şey de yaptılar... ...yani... ...bu Sandy kasırgası olduğu zaman... ...Occupage Sandy diye bir şey çıktı... Hı hı. ...ve... ...polisten ve itfaiyeden... ...ve devlet şeylerinden çok daha... ...hızlı bir şekilde yardımı örgütlemeyi... ...başardılar yani... Evet. ...apolitik olmak şöyle dursun... ...çok ciddi politik bir gençlik yani... Evet, evet. Ee, ...bu arada tekrar... E, ...anonsumuzu yenileyelim... ...bir de zaten ikinci bir parçada getirdin değil mi bize... ...getirdim... Evet, ...onu Getirdim. da dinleyelim ve yavaş yavaş... ...o da e, Stanley Clark'tan... Hmm. E, ...parçanın adı Dancer'dı galiba... E, ...benim çok sevdiğim parçalardan bir tanesi. Stanley buraya gelmişti hatırlayacaksınız. Evet. Gelmişti. <gülüyor> Peki Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız. Ee, dinleyici destek hattımızı hatırlatalım. Ee, 0212 alan kodu 343 41 41 ee, Telefonu tekrar edelim. 0212 alan kodu 343 41 41 Telefonlarınızı bekliyoruz. Evet, Ali, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim, ee, bizimle beraber olduğu için bu bayağı şey bir serüven. Ee, hakikaten benim de geriye dönüp baktığımda heyecanla seyre, düş hayal ekranımda heyecanla seyrettiğim bir şey. Atilla e, da buradaydı birkaç gün Öyle önce. Mi? Evet. Ona da buradan selam ee, diyelim. ona da bir günaydın diyelim ve o en ısrarcı olan e, o Eski stüdyolarımızı bir an önce terk edip açık radyoya layık bir yerde olun diye bizi baskılayan haklı olarak bir türlü de yerine getiremediğimiz nihayet oldu yerimiz. Kendimize bir yerimiz özgü bir yani tek başımıza bu stüdyoları koyduğumuz bir yer. Müstakil. Müstakil evet <gülüyor> bulamadım kelimeyi ve işte arkadaşımız. Programcımız, dostumuz Cem Sorgucun da büyük gayretleriyle oldu. Ve sonuçta da Atilla burada gözleri dolarak burayı izledi yani iyi oldu. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Bu sohbet için tabii ki bütün destekçilere öncelikle hepimiz teşekkür ediyoruz. Destekleri bekliyoruz. Evet 0212 343 41. Ki 10. Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 10. Radyo Şenli